Aşk. Ah sen. Genç kız. Güzel kız. Böyle çiçeğin burnunda kocaya var mı? Anana babana danış bir kere. Anana babana akrabalara. Aklını başına devşir güzel kız. Aklını başına devşir. Çeyiz topla. Halk türküsü. Benden iyisine düşersen beni unutursun. Benden kötüsüne düşersen beni ararsın. Halk türküsü. Ayılınca bir süre kendime gelemedim. Ne olup bittiğini anımsayamadım. Yabancısı olduğum bir odada, karyola da yatıyordum. Büyük bir bitkinlik içindeydim. Karşımda elinde bir mum, savelyi çuturuyordu. Birisi göğsümle omzumu sıkıca saran bir sargıyı özenle çözüyordu. Düşüncelerim yavaş yavaş açıklık kazandı. Düelloyu anımsadım ve yaralı olduğumu anladım. O sırada kapı gıcırdadı. Beni ta içimden titreten bir fısıltı işittim. ''Nasıl? Nasıl oldu?'' Sabeliç içini çekerek ''Hep aynı.'' diye karşılık verdi. Beş gündür komada. Dönmek istiyor dönemiyordum. Güçlükle ''Neredeyim? Kim var orada?'' diyebildim. Maria Ivanovya yatağa yaklaştı. Üzerime eğildi. ''Nasılsınız? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?'' dedi. Bitkin bir sesle ''Çok şükür iyiyim.'' diye karşılık verdim. ''Siz misiniz Maria Ivanovna?'' Söyleyin, daha fazla konuşmaya gücüm yetmedi. Sustum. Saveliç derin bir oh çekti. Yüzü sevinçle aydınlandı. Kendine geldi, kendine geldi diye tekrarlayıp duruyordu. Çok şükür tanrım. Hey Piotr Andreyevich, iki gözüm, ödümü kopardın. Dile kolay beş gün. Maria İvanovna sözünü kesti ihtiyarın. Onunla çok konuşma Saveliç, dedi. Bitkindir daha. Kapıyı sessizce kapayıp çıktı. Kafam arı kovanı gibi uğulduyordu. Demek komutanın evindeydim. Maria Ivanovna beni ziyaret ediyordu. Saveliç'e bazı sorular sormak istedim. Fakat ihtiyar başını salladı, kulaklarını tıkadı. Üzüntü içinde gözlerimi kapadım. Az sonra derin bir uykuya daldım. Uyanınca Saveliç'in adını ünledim. Fakat onun yerine Maria Ivanovna çıktı karşıma. Melek sesiyle selamladı beni. O an benliğimi kaplayan tatlı duyguyu anlatamam. Elini yakaladım. Duygulu gözyaşlarıyla ıslatarak üzerine eğildim onun. Maşa geri çekmedi elini ve ansızın dudakları yanaklarıma değdi. Kızgın taze öpücüğünü hissettim onların. Tenime bir kor düştü sandım. Sevgili Maria Ivanovna, tatlı Maria Ivanovna dedim. Karım ol, o mutluluğu benden esirgeme. Titredi elini çekerek. Allah aşkına sakin olun dedi. Tehlike geçmedi daha, yaranız her an açılabilir. Kendinizi benim için koruyun hiç değilse. ''Bunu söyleyip odadan çıktı. Coşkudan sarhoş olmuş gibiydim. Mutluluk canlandırmıştı beni. O benim olacak. O seviyor beni. Bu düşünce bütün varlığımı dolduruyordu. Ondan sonra hızla iyileşmeye başladım. Kalede hekim olmadığı için alay berberi tedavi ediyordu beni. Bereket versin fazla konuşan berberlerden değildi. Gençliğim, sağlam yapım iyileşmemi çabuklaştırıyordu. Komutanlar ailece benim için ne yapacaklarını bilemiyorlardı.'' Maria Ivanovna başucumdan ayrılmıyordu. İlk uygun fırsatta yarım kalmış aşk ilanına yeniden giriştim. Maria Ivanovna bu kez daha sabırla dinledi beni. Hiç nazlanmadan, kırıtmadan o da bana karşı kayıtsız olmadığını, annesiyle babasının kızlarının mutluluğundan hiç kuşku yok sevinç duyacaklarını bildirdi. Fakat iyi düşün diye ekledi. Senin annenle baban yönünden bir engel çıkmasın. Düşünceye daldım. Annemden yana kuşkum yoktu fakat babamın huyunu, dünya görüşünü bildiğim için aşkımı pek fazla umursamayacağını, onu genç bir adamın sersemliği olarak yorumlayacağını seziyordum. Bunu iştenlikle Maria Ivanovna'ya itiraf ettim. Fakat babama da elden geldiğince dokunaklı bir mektup yazarak babalık onayını istemekten geri kalmadım. Yazdığım mektubu Maria Ivanovna'ya gösterdim. Onu o kadar inandırıcı, o kadar duygulandırıcı buldu ki olumlu yanıt alacağımızdan kuşkusu kalmadı artık. Gençliğin ve aşkın tüm içtenliğiyle pembe düşler görmeye başladı. İyileştikten sonraki ilk günlerde Shivabrin'le barıştım. Ivan Kuzmiç beni düello nedeniyle azarlarken şöyle demişti: "Eh, Pyotr Andreyiç, seni hapse atmam gerekirdi ya, cezanı zaten çektin. Aleksey Ivanice gelince fırına tıktım onu. Kılıcına da Vasilisa Yegorovna el koydu. Biraz yalnız kalıp düşünsün de yaptığına pişman olsun." ''Mutluluğum yüreğimde düşmanca duygular beslememi engelledi. Şuvabrin'i serbest bırakmalarını diledim. İyi yürekli komutan karısının da onayıyla Şuvabrin'i hapisten çıkarmaya karar verdi. Şuvabrin yanıma geldi. Aramızda geçenler için derin bir üzüntü duyduğunu bildirdi. Suçu tümüyle üstlendi ve geçmişi unutmamı diledi benden. Yaradılıştan kin tutmayı sevmem. Kavgamızı da onun eliyle aldığım yarayı da bağışladım. İftirasını incinmiş bir onurun, geri çevrilmiş bir aşkın üzüntüsüne bağladım.'' Bahsız hasmımı iştenlikle bağışladım. Bir süre sonra sağlığıma tümüyle kavuşup kendi evime taşındım. Pek umutlanmadan içimdeki kötü önsezileri bastırmaya çalışarak mektubumun karşılığını bekliyordum. Vasilisa Yegorovna ile kocasına bir şey söylememiştim daha. Fakat teklifim onları şaşırtmayacaktı. Ne ben ne Maria Ivanovna duygularımızı onlardan gizlemeye çalışmıyor, mutluluğumuzu onaylayacaklarını önceden biliyorduk. Neden sonra bir sabah Saveliç bir mektupla girdi içeri. Mektubu titriyen ellerimle yakaladım. Zarfın üstündeki yazı babamındı. Olağanüstü bir durumla karşı karşıya olduğumu anlamıştım. Çünkü mektupları bana hep annem yazar, babam en alta birkaç satır eklerdi. Zarfı açmayı bir türlü göze alamıyor, üstündeki tumturaklı yazıyı okuyup duruyordum. Oğlum Piotr Andreevich Grignova. Orenburg iline bağlı Belegors Kalesi'nde. Yazının biçiminden mektupta yazılı olanlara ilişkin bir şeyler çıkarmaya çalışıyordum. Sonunda onu açmaya karar verdim ve daha ilk satırlara göz gezdirir gezdirmez her şeyin alt üst olduğunu anladım. Mektup şöyleydi. ''Oğlum Piotr, Mironov kızı Maria Ivanovna ile nikahlanmak için baba onayı istediğim mektubu bu ayın 15'inde aldık. Davranışını olaylamak niyetinde olmadığım gibi oraya, yanına gelmeye, koskoca subay olmana bakmaksızın sana güzel bir ders vermeye hazırlandığımı bilesin. Çünkü sen, kendin gibi haytalarla düello etmek için değil... Ana yurt savunması için verilen kılıcı taşımaya henüz layık olmadığını gösterdin. Andrey Karlovic'e tezelden mektup yazacak, seni Belegors kalesinden almasını, kafandaki sersemliğin geçeceği uzak bir yere atamasını isteyeceğim. Düello ettiğini, yaralandığını işiten annen duyduğu acıdan hasta düştü, yatıyor şimdi. Nedir bu yaptıkların? Yüce merhametine fazla umut bağlamayı göze almamakla birlikte seni doğru yola getirmesi için Tanrı'ya yalvarıyorum. Baban AG Mektup çeşitli duygular uyandırmıştı içimde. Babamın hiç gözünü kırpmadan kullandığı ağır sözler derin bir biçimde onurumu yaralamıştı. Maria Ivanovna'dan söz ederken ki umursamazlığı haksız olduğu kadar yakışıksız bir davranış olarak da görünüyordu bana. Hele Belegors Kalesi'nden bir başka yere atanmayı düşündükçe dehşete düşüyordum. Fakat en çok annemin hastalığı üzmüştü beni. Duelloyu annemle babama duyuran kişinin Savelliç olduğundan kuşkum yoktu. İçimde büyük bir öfkenin kabardığını hissediyordum. Daracık odamı bir aşağı bir yukarı arşınladım. İhtiyar lalamın karşısında durdum. Onu şöyle bir süzüp korkunç bir sesle ''Senin yüzünden yaralanışım, bir ayecelle pençeleşmemin pençeleşmemi yeterli bulmamışa benziyorsun.'' dedim. ''Annemi de öldürmek istediğin anlaşılıyor.'' Saveliç, gözyaşları neredeyse verecekmiş gibi ''İnsaf edin efendim.'' dedi. ''Ne demek istiyorsunuz? Yaralanmanız benim yüzümden oldu ha? Kendi göğsümü siper ederek seni Ivan için kılıcından kurtarmaya koştuğumu tanrı biliyor.'' ''Kör olası ihtiyarlık aman vermedi. Peki annene ne yapmışım? Daha ne yapacaksın?'' dedim. ''Hakkımda jurnaller düzenlemeni kim istedi senden? Yoksa bunun için gizli buyruk mu aldın?'' Saverliç artık gözyaşlarını tutamayarak ''Ben ha, hakkında jurnaller düzenlemişim ha?'' diye inledi. ''Hey yüce tanrım, öyleyse beyefendinin bana neler yazdığını bile ver. Seni nasıl jurnallediğimi göreceksin.'' Bunu söyleyip bir mektup çıkardı cebinden. Şu aşağıdaki satırları okudum. ''Utan, ihtiyar köpek.'' Verdiğim sıkı buyrukları aldırmayıp, oğlum Piotr Andreev için davranışlarını bildirmedin bana. Haylazlıklarını yabancılar duyurmak zorunda kaldılar. Sen görevini, bey buyruğunu böyle mi yerine getirirsin? Gerçeği örtbas ettiğin, toy bir çocuğa yardakçılık için, seni, ihtiyar köpeği, domuz çobanı yapacağım. Bu yazdıklarımı okur okumaz bana hemen onun sağlık durumunu bildirmeni emrediyorum.'' Düzeldiğini yazıyorlar, doğru mu? Yarasının nerede olduğunu, tedavisinin iyi yapılıp yapılmadığını özellikle bildir. Sabel için haklılığı, kuşkularımla ve çıkışımla onu boş yere incittiğim ortadaydı. Özür diledim, fakat ihtiyarcık bir türlü avunamıyordu. Meğer, bugünleri de görecekmişiz diye tekrarlayıp duruyordu. Efendilerimizden görmediğimiz bir bu lütuf kalmıştı. Ben ihtiyar köpek, ben domuz çobanı. Üstelik senin yaralanmana da ben yolaştım, öyle mi? Yok, iki gözüm Piotr Andriyç. Suç benim değil, o kör olasın Mösyö'nündür. Demir şişleri birbirine çarpıp tepinmeyi ondan öğrendin. Sanki çarpıp tepinmekle elin kötüsünden korunacaksın. Mösyö tutup boş yere para harcamak çok gerekliydi de. Fakat Saveliş değilse, kimdi beni babama jurnalliyen? General mi? Görünüşe göre onun beni umursadığı yoktu pek. Ivan Kuzmiç'e gelince düelloyu yukarıya iletmeyi gerekli bulmamıştı. Aklıma bir sürü olasılık geliyor, hiçbirinde karar kılamıyordum. Kuşkularım Şuvabli'nin üzerinde toplanıyordu. Beni jurnallemekten bir onun çıkarı vardı. Böylelikle kaleden uzaklaştırabilir, yüzbaşının ailesiyle ilişkilerim kesilebilirdi. Her şeyi olduğu gibi Maria İvanovna'ya bildirmeye gittim. Merdiven başında karşıladı beni. Daha yanına yaklaşırken ''Ne oldu sana böyle?'' dedi. Betim benzin kül gibi olmuş.'' Her şey bitti diye karşılık verdim Ve babamın mektubunu uzattım ona Sararma sırası ona gelmişti Mektubu okuyup bitirdikten sonra titreyen bir elle geri verdi Yazgım böyleymiş demek dedi Yakınlarınız aralarında istemiyorlar beni Her şeyde Tanrı'nın dediği olur Bize gerekli olan şeyi o bizden daha iyi bilir Elden ne gelir Piotr Andreiç Hiç değilse siz mutlu olun Ellerine sarıldım Hayır olamaz bu diye haykırdım. Sen beni sevdikten sonra ben her şeye hazırım. Gidip seninkilerin ayaklarına kapanalım. Kendi halinde sade insanlardır onlar. Katı yürekli, kibirli kimseler değillerdir. Onların onayını alalım, nikahlanalım. Zamanla babamın da yumuşayacağına eminim. Annem bizden yana çıkacaktır. O yumuşak kalplidir. Maşa, ''Hayır Piotr Andriyç'' diye karşılık verdi. ''Annenle babanın onayı olmadan varamam sana. Onlar bunu istemedikçe sen de mutlu olamazsın. Tanrının istemine boyun eğelim.'' Günün birinde kendine yeni bir yavuklu bulursan, bir başkasını seversen, bahtın açık olsun Piotr Andreyich. Ben ikiniz için de dua edeceğim. Bu sözleri söylerken gözyaşları boşanı verdi. Koşarak ayrıldı yanımdan. Onun ardı sıra odaya girmek istediysem de kendimde olmadığımı hissederek ebe döndüm. Oturmuş kara kara düşünürken Saveliç birdenbire düşüncelerimden ayırdı beni. Yazılı bir kağıt uzatarak Oku efendim dedi. ''Efendimin jurnalcisi miyim, babayla oğulun arasını bulandırmak mı istiyorum, gör.'' Kağıdı aldım. Savelliç'in babama yanıtıydı bu. Mektup sözcüğü sözcüğüne şöyleydi. ''Devletli Andrei Petrovic, ''Lütfen göndermiş olduğunuz mektubunuzu aldım. Beni, kulunuzu, bey buyruklarını yerine getirmemekle suçluyor, azarlamak lütfunda bulunuyorsunuz. Fakat ben ihtiyar köpek değil, sizin sadık kulunuz, bey buyruklarını her zaman dinlemiş.'' Size her zaman canla başla hizmet ederek saçımı sakalımı artmışımdır. Piotr için yaralandığını sizi üzmemek için yazmamıştım. Şimdi hanımefendinin annemiz Avdotya Vasilievna'nın kaygıdan yatağa düştüğünü öğrenmiş bulunuyorum. Onun sağlığı için tanrıya dua edeceğim. Piotr Andreyevich sağ omzunun altından tam göğsünün üstündeki kemikçikten bir ya da bir buçuk santim derinliğinde bir yara almıştı. ''Kendisini ırmak kıyısından komutanın evine taşıdık ve burada berber Stepan Karamonov tarafından tedavi edildi. Çok şükür sağlığına kavuşmuş bulunmaktadır. Şen ve esendir. Komutanlar söylendiğine göre çok hoşnutlarmış ondan. Vasilisa Yegorovna'nın öz oğlu gibidir. Başına böyle bir iş geldi diye de kınamamalı delikanlıyı. At bile dört ayaklı olmasına rağmen tökezler. Bana domuz güttüreceğinizi yazmak lütfunda bulunmuşsunuz. Buyruklarınız karşısında boynum kıldan incedir.'' Kölece selamlarımı iletirim. Sadık Kuşağınız, Arhip Savelyev. İhtiyarcığın yazdıklarını okurken birkaç kez gülmekten kendimi ağlamadım. Ben babama mektup yazacak durumda değildim. Annemi yatıştırmak için de Saveli için mektubunu yeterli buldum. O günden sonra durumum değişti. Maria Ivanovna benimle hemen hemen hiç konuşmuyor, ne zaman karşılaşsak bir fırsatını bulup uzaklaşıyordu yanımdan. Komutanın evinden soğumaya başlamıştım. Yavaş yavaş tek başıma evde oturmaya alıştım. Vasilisa Yegorovna ilkin birkaç kez sitem etti. Fakat ayak dirediğimi görünce üstelemedi. Ivan Kuzmiş'le görevimiz gerektirdikçe görüşüyorduk. Şıvabrin'le pek seyrek karşılaşıyor, istemeye istemeye selamlıyorduk birbirimizi. Onun bana karşı gizli bir düşmanlık beslediğini seziyor, bu da kuşkularımı doğruluyordu. Fakat gitgide çekilmez olmaya başlamıştı. Yalnızlıkla, işsizlikle beslenen karanlık bir umursamazlığa gömüldüm. Bu yalnızlık içinde aşkım bütün alevleniyor, gitgide daha dayanılmaz oluyordu. Kitap okumaya edebiyata olan ilgimi de yitirdim. İçim karardıkça kararıyor, aklımı kaçırmaktan ya da kendime haytalığa vurmaktan korkuyordum. Fakat tam o sırada ortaya çıkan beklenmedik olaylar hayatımın gidişi üzerinde önemli etkiler yaptı. Ansızın güçlü ve hayırlı bir sarsıntı yarattı ruhumda.